İza, Hadis-i şerifte kadın tabiatli, ahlak, söz ve hareketlerinde kadınlara benzeyen kimsedir. Bazen yaratılıştan kadına benzer ve tıpkı kadınlar gibi konuşur. Böylelerinin kadın meclislerinde bulunmaları asla caiz değildir. Kaldı ki benzeişler, yani kadının kendini erkeğe, erkeğin kadına benzetmesi bu ise, aynı mecliste beraber bulunmaları, daha da felakettir. Kadınların kendilerini erkeklere benzetenlerine, erkeklerin de kendilerini kadınlara benzetenlerine Allah lanet etti. Bunlar yanınıza girmesinler. Mealindeki hadisi şerif, kadınlarla erkeklerin bir arada oturmalarının bütün münasebetlerini beyan buyurmuştur. Yani haram etmiştir. Şöyle ki, kadın tabiatli olanlar, kadınların yanına giremediği gibi, Kadınlar da açık saçık onların yanına çıkamaz. Öyleyse hadisi şerifte kadın huylu, muhannes, hunsa müşkül manasında olsa bile kadınların meclisine giremediği gibi sair kadınlara ihtiyacı olan erkekler hiç giremez demektir.